Esmer günler. Dün başlayan koalisyon görüşmelerinin psikolojik alt zemini temeli sağlam bir hükümet kurulamayacağını gösteriyor. Neden? Çünkü büyük patron AKP'nin hükümet ortağı MHP olsun istiyor. Nereden biliyoruz? HDP Gaziantep Milletvekili Celal Doğan'a biz demiş CHP ile zor yaparız başkan. MHP ile tabanımız daha yakın. Biz vurgusuna dikkat. Başbakan koalisyon temaslarına başlamadan çok önce bu görüşünü dolaylı yoldan bildirdi ki herkes ona göre hizalansın. Davutoğlu'nun görüşmeleri Kadir Gecesi'nin olduğu gün başlamayı ilahi bir tevafuk olarak değerlendirmesi ne kadar da naif kaldı. Sadece yol güzergahının saray tarafından çizilmesinden değil, Kadir Gecesi gibi aslında kimseye kesin olarak bildirilmemiş, toplu olarak yaşanamayacak, nasiplilerin farklı zaman dilimlerinde sırrına erebileceği bir kutlu olayı genelleştirmesi sebebiyle de. Keşke Bosna dönüşü AKP'nin diğer partilere oranla koalisyona daha az ihtiyacını olduğunu söyleyerek ilahi tevafuka pek de takmadığını ortaya koymasaydı. Yine Celal Doğan'dan öğrendik ki saray kurulacak hükümetin ülkeyi seçime götürmesini istiyor. Koalisyon öyle ya da böyle kurulacak fakat daha en başta ufukta seçim olduğundan ortaklar birbirlerinin kuyularını tatlı tatlı kazacaklar. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç bu psikolojiyi amacımız erken seçim, yine tek başımıza iktidar olmak, AK Parti'ye iktidar olmak yakışır, koalisyon ortağı olmak değil sözleriyle teyit etti. Üstüne bir de MHP ile CHP'nin röntgenini çektiğini söyledi. Allah aşkına hükümeti kurma görevi alan bir partinin koalisyon ortağı olmayı yakışıksız saydığı anlaşılmış, röntgen tanımlamasıyla diğer partileri hasta gibi değerlendirdiği ortaya serilmiş ve koalisyona bizden çok sizin ihtiyacınız var mantığıyla çaldığı kapıyı açanlar olayı neden ciddiye alsınlar ki? Nitekim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başbakan'la dünkü görüşmesinden çok önce CHP-AKP koalisyonu olasılığını düşük, MHP-AKP birlikteliğini daha güçlü gördüğünü belirterek bir anlamda siz bizi istemiyorsanız biz de sizi istemiyoruz demeye zorlandı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan faktörünün tümüyle devre dışı tutulması isteğini yinelerken olmayacak duaya amin denmeyeceğini gayet iyi biliyordu. Fakat hiç değilse hükümete katkı sağlamayacak olmalarının vebalinden kurtulabilirdi. Hazırladıkları 14 ilkeyi AKP'nin içselleştirmesini bekleyemeyeceğine göre artık önümüzdeki maçlara bakılacaktı. Sonuç olarak dün başlayan birinci koalisyon oyunlarında 13 yıldır tek başına hükmetmeye alışkın bir partinin şimdi evine yabancıları almayı hazmedip hazmedemeyeceğini test etmeye başladık. Başbakan Davutoğlu'nun CHP ile ön görüşme sonrası güçlü ve sağlam bir hükümetin kurulması gerektiğini ifade etmesi, sarayın döşediği psikolojik bariyerleri aşma çabası mı ne ölçüde sahici göreceğiz? Sahte bir hükümet ülkeyi içinde bulunduğu dar boğazlardan sağ salim çıkaramaz. Ortakların ikisinin de kazanacağı bir sonuçtan korkarlar çünkü birbirlerini kazıyarak kazanan olmayı isterler. Başarıları kendilerine, başarısızlıkları zoraki eşlerine yamarlar ve sonra dönüp bize "Gördünüz işte, huysuzla geçim zor. Boşayın bizi." derler. AKP ister MHP'nin milliyetçilik boyasıyla sürmelesin gözlerini, isterse CHP ile biraz daha demokratik takılsın, iktidarı paylaşma sıkıntısı çekecek. Fakat bu, seçime kadarki günlerin nafile geçeceği anlamına gelmez. Hele de ekonomiyle ilgili bakanlıkları alma hedefine ulaşırsa… Bu sonbaharda veya gelecek ilkbaharda yenilenecek seçimde eğer aziz millet bugünküne benzer bir tablo ortaya çıkarırsa, koalisyon mikrobuna karşı bağışıklık kazanmış olacaklar. İkinci koalisyon oyunlarının bugünkünden daha az eğlenceli fakat daha sahici aksiyonlarını o vakit görebileceğiz. Şimdi payımıza düşen esmer günleri sabırla yaşayalım. Sonrasında aptallığından arınmış sarışın günlere yatay geçiş yaparız evelallah diyor Nuriye Akman, Zaman Gazetesi'ndeki yazısında.